Allah kuluna yetmez mi seni ondan Allah'tan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.